A çekkaste. Merhaba Kainat, bugün 14 Haziran Pazartesi, yıl 2010, ay 6, gün 165, Hızır 40 1431 Hicri Recep 2, 1426 Rumi Haziran 1 Fırtına, yağmur Günün tarihi 70 yıl önce bugün 14 Haziran 1940'da Almanlar sabah 4.30'da Paris'e girdiler. Fransızlar açık kent ilan ettikleri Paris'i işgalcilere bıraktılar. 17 Haziran'da Maraşal Pöten Almanya'dan ateşkes isteyecek ve Kukla hükümetin kuruluşunu hazırlayacaktır. 74 yıl önce bugün 14 Haziran 1936'da Rus roman, öykü ve oyun yazarı Maksim Gorki Moskova'da öldü. Gorki ayak takımı arasında ekmeğimi kazanırken gibi gerçekçi eserlerle ün yapmıştı. Novgorod'da bugünkü adı Gorki'de 1868'de doğmuştu. Yemek listesi gün 165. Sahanda yumurta, zeytinyağlı karışık dolma, salata, meyve. Büyük, Büyük Saatli dağıtlı marif, dağıtlı. marif Takvimi Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete açıldı ilk Açık Gazetesi Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz Günaydın, günaydın. Halen Wolf'la da birlikteyiz Halen Wolf diye adılan yani uluyan kurt diye bilinen Chester Arthur Burnett'in 100 yaşına nagelmesinin daha doğrusu kendisi çoktan öldü 76'da 76 başında ölmüştü ama... 100. yaş gününü... ...geçen hafta kutladık... ...10 Haziran'da dört gün önce... ...hala da devam ediyoruz... Chicago Blues'un... ...ve aslında da... ...dünyanın en baba... ...müzisyenlerinden... ...ilk yüze de giriyor... ...Rolling, Rolling Stone dergisinde de... ...yani... ...bu dünyada kendisinden sonra gelen bluescuları da başka müzisyenleri de derinlemesine etkilemiş dev gibi bir adamın hala yüzüncü yaşını kutlamaya devam ediyoruz bizde bugün herhalde sonuna getireceğiz işi little pardon red rooster kırmızı horoz adlı parçasıyla da çok iyi bilinen parçalarından biriyle de açılışımızı yaptık şimdi haberlere de bakabiliriz o zaman. Öncelikle büyük iklim ve çevre felaketleriyle pek başkaları ilgilenmiyor. Biz söyleyelim bari. Birincisi Çin'in çok ağır bir sel felaketiyle şu anda vurulmakta olduğunu söyleyelim. El Cezire'den takip edebiliyoruz bunu. En az 155 kişi öldü. Bu mevsimsel seller giderek daha yüksek oranda vuruyor her tarafı. Çin'de bunlardan biri. 1 milyon 300 bin kişinin geçici barınaklara yerleştirilmek zorunda kaldığını söyleyebiliriz. Fotoğraflarda da botlara da adeta balık istifi yerleştirilmiş Çinlileri görüyoruz. Ve sokaklarda gidiyor ama botlar yani hı hı. yanlış anlamayın. Nehirlerde, göllerde, denizde falan değil. Artık böyle şey her sene oluyor fakat bu yıl aşırı derecede daha fazla olduğu söylenebilir. Zaten son 30 yıl içinde 1978'den beri galiba yapılan bütün ölçümlere göre şimdiye kadarki en yüksek atmosferdeki oranı %5 artmış durumda. Denizlerin asiditesi de %30 yükselmiş oranında böyle bir felakete doğru gidiliyor. 3,5 milyar yuan'dan şey dolardan yani 24 milyar yuandan bahsediliyor doğrudan ekonomik kayıpları böyle bir durum son 10 yılda görülmüş en yüksek oranlara ulaşıldığı da belirtiliyor. Bütün ülkenin bütün büyük ırmakları şişmiş vaziyette taşmış. Yangçe Nehrinde, 1998'den Bu yana 4000'den fazla insanın öldüğünden Daha da büyük bir şey var yangçede Görünüyor kabarma bakalım ne olacak Diye göreceğiz İkinci bir büyük felakette şey de Devam ediyor Meksika körfezinde Fakat onda çevreciler de dahil Kimsenin pek umurunda değilmiş gibi görünüyor ee, Aslında um, umrundadır Ya <gülüyor> Değil midir? Yani çevreciler dediğimiz şeyde bir çok geniş bir kategori çevre olduğu Çevre kuruluşlarının bazıları destek veriyorlarmış. ilginç bir şekilde. Obama'yı seviyorlarmış. Öyle bir şey var. Yani bayağı bir geçit vardı. Politico.com diye bir şeyde Josh Gürstein'in bir yazısı vardı. Yani Obama'yı liberal ortaklarına... Tutuyorlarmış dillerini diye bir haber vardı. Çevreci grupların bazıları mesela işte Sierra Club iyidir canım filan diyormuş yani yaptıkları baya çalışıyor diye ciddi söylüyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar ne yapsınlar gibi bir şey. Aynen yani. aynen. <gülüyor> Hatta şey gibi de yorumlar var şimdi bir büyük bir şey çıkaracak karbon emisyonlarıyla ilgili karbon salımlarıyla ilgili bir kanun çıkaracak şimdi. Kızdırmayalım çıkacaksa ma malum madem orada üstüne varmayalım gibi artık insana hakikaten insaf dedirtecek ölçüde ağır şeyler var. Fakat tabi bazı o bölgede çalışan insanların bölgede yaşamını sağlamaya çalışan insanların çok ciddi etkileri de var. Siz, sizin babanız kim diye mesela şey yapıyorlarmış. Met Nispet diye birisi bir profesör yani şeyden bahsediyoruz James Carville'den yani daha çok böyle mesela siyasi danışmanlık yapan James Carville komedyen Bill Maher ve Plaquemines gibi Plaquemines diye bir bölgenin başı olan seçilmiş başı olan Billy Nungesser'dan tepkiler geliyor ama normal bildiğimiz beklediğimiz çevreciler biraz sessiz ...filan kalmış durumdalar. BP... ...bayağı ciddi bir şey yapmakta yalnız. Onu da e, söyleyelim ki... E, ...sansür uyguluyor... ...karartma uyguluyor... ...bütünüyle. Şey, mesela bazı yerlerden... E, ...Ricky Ott, The Huffington Post... E, hı hı. ...diye çok oldukça aktif bir site var. Takip etmeye çalışıyoruz yakından takip etmeye çalıştığımız sitelerden biri de Huffington Post orada Ricky Ott yazıyor diyor ki yani tamamen kontrolden çıkmış vaziyette. Meksika körfezinde işler sayısı da bilinmiyor filan fakat mesela belli bir şeyin üzerinde federal hükümete e, uçakla e, çekim yapmayı yasaklamışlar abi BP Zorluyormuş hükümeti buralarda. Manzaralar o kadar korkunç ki o mor kahverengi biraz böyle kaka rengi hı hı. kıyılara. Şimdi zaten Alabama kıyılarına da vurmuş. Beş, e, dört büyük eyaletin gerçekten ö, ö, ölüme mahkum edilmiş gibi bütün o sazlıklar, sulak alanlar filan. Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida'da e, ve bütün şeylerde tutmayacakmış o boom dedikleri işte şamandıra gibi şeyler plastikten koyuyorlar. Bir tek şeye bağlı. Bütünüyle onun tam bir toksik çorbaya dönüşmesi için bir tek tropik fırtına yetecek. Zaten mevsiminde başladığını biliyoruz ama BP katıen çektirmek istememiş hiçbir fotoğraf yani. BP'nin şu anda ekonomik olarak hakikaten sıkışmaya başladığı ya da sıkışmaya başladığına dair halüsinasyonun başladığı. Bilmiyorum hangisi gerçek ama. Bence kesinlikle ikisi. Yok böyle bir sıkışma. Değil mi? Yani niye sıkışsınlar anlamış değilim. Tabi borsada bir miktar kayıp olduğu çok net ama bunlar hani reel kayıp diyebileceğimiz şeyler değil. değil. Satışlar aynen devam ediyor. Petrol çıkartma aynen devam ediyor. Böyle de bir hani durum var. ama ne yapıyoruz falan diye. Ee, ama bence bütün bu konuştuğumuz şeyin içinde galiba önemli noktalardan biri de hakikaten sivil toplumun yani toplumsal muhalefet organlarının araçlarının fazlaca kurumsallaşıp fazla kurumsal ilişki kuruyor olmasının galiba sıkıntılarından biriyle karşı karşıya olmamız. Kesinlikle yine. öyle yani bu konuda e, Johan Hari Independent gazetesinde ve The Nation dergisinde e, çok etraflı bir yazı yazmıştı e, yani sivil toplum e, kuruluşları pardon. Çevre kuruluşları. Yani onlar da sivil toplum kuruluşları. Tabii. tabii ama. Çevreyle ilgilenen sivil toplum kuruluşları desek. Çünkü bütün evet. alanda da var bu. insan hakları kuruluşlarından işte e, kadın hakları kuruluşlarına fark etmez. Hak kuruluşlarının bir kısmı. E, Acaba fazla Mesela, profesyonelleşti, evet. fazla mı şirketleşti vesaire Aynen diye tartışmalarla öyle. ilgili bunlar. Abi muazzam fonlar alıyorlarmış zaten. Ee, yani bizzat petrol şirketlerinden de fon alıyorlar ve onun üzerine de üstüne gidemez hale gelmiş durumdalar. Bunları çok açık ve net bir şekilde yazmıştı Yohan Hari. Conservation International National Resources Defense Council gibi iki büyük Sierra aklabında adını Hı -hı. veriyordu. Seyrekler para almamakla beraber o da başka bir şekilde işte ruzlaşmış liberal bulduğu finan kuruluşlarla şeyin içinde hükümetin içindeki adamlarla. Cumartesi günü bir protesto yapılacaktı ama haber alamadım. Doğrusu pek ilgilenemedim bu BBP'ye karşı fakat çok büyük bir yumuşaklık olduğu konusunda hiç şüphe yok. Üstelik de yeni yapılan araştırmalarda New York Daily News'dan mesela Juan Gonzales yazıyor. Bütünüyle BP daha önceki bütün sınavlardan çakmış. Bütünüyle ama 2000 senesinden bugüne kadar son 10 sene içindeki o kadar yüksek sayıda şey var ki Ama zaten bu çalıştığı dersler değil. Yani evet. en nihayette zaten hani e Öğrenci de bu derslerle ilgili değil. Çok normal çakması. Evet şu anda ne kadar aktığı da belli değil. 55.000 bin ortalamadan bahsediyorlar. Varilden bahsediyorum. Yani Exxon Valdez'in aslında tarihin en büyük kazası diye nitelendirdikleri şeyde Alaska'da kırılarak bütün akan. Exxon Mobile'e ait ama orada da BP'nin şeyi vardı. 1989 kazasından 4 e, milyon günde 4 milyon varile kadar çıkabileceği söyleniyor. Yani e, 100 bin e, varil doğruysa 4 milyon galon ki şeyde mesela zaten Exxon Valdez'inki toplamı bir e, e, 1,6 milyon muydu neydi? Yani her türlü hesabın şaştığı bir şey maalesef. Ve ödeyeceğiz filan diyorlar. Bir şey de Obama da sert atıyor. Kıçını tekmeleyeceğimi kimin bilirim sorumluluk bende filan diye. Dördüncü defa geliyormuş bölgeye fakat Herhangi bir şey yok hatta şöyle de konuşmalar var ama BP de bizim çok değerli şirketlerimizden biridir fazla da eleştirmeyelim gibi Amerika, Britanya'nın yeni şeyi var ya Nick Clegg yeni evet. başbakan yardımcısı e, o demiş ki liberal demokratlar olarak yani BP de çok sevgili bir şirketimizdir tarihsel, Onun, önemi, vardır tarihsel önemi vardır ve katliyen onu da cellatlara teslim etmeyelim demiş bu durumda. Mesela devletleştirme şeyleri. Hafta sonunun en güzel şeylerinden biriydi. Dinleyiciler için getirdim sabahın. İşte insan eki. İşte insan. Ha işte iş yapan insan. Evet. Ha, anladım. Exe homo değil yani. Ben birden öyle affaladım. İşte, i̇şte insan eki. İş dünyası ve yönetim gazetesi manşetini nasıl vermişti görebiliyor musun BP'nin çevreyle büyük imtihanı. Evet sınava girmiş yani E ee, nasıl geçiyormuş işte insana göre. Gayet iyiymiş. Bir BP'nin hisselerinde bir deprem etkisi yarattı diyor o malum metaforu kullanarak. İşte kara altın çevreyi kararttı gibi bazı fotoğraflar filan. Hisse fiyatı yarı yarıya düşen şirketin başı bir de imaj sorunuyla dertteymiş bu seni biliyorum. Can hmm. evinden vuracak i̇maj olan sorunu bu. sorunu kötü. Ve BP'nin kaderi kimin elinde başlıklı? Bu biraz... imaj sorun durumu biraz şöyle bir şey değil mi? hani e, Yani işte köyün katili falan diyebileceğimiz bir adam var. Katil diyoruz. Lakin e, çeşitli insanları öldürüyor. E, ya iyidir, hoştur ama geceleri işte şu öldürme durumları bir imaj Olmasa, sorunu yaratıyor. Evet, gibi. aynen öyle. İmaj sorunu muymuş bu yani? ...esas olarak oymuş. Halkla ilişkilerle her şey çözülebiliyor ya... ...son dönemde bu da iyi bir şey. Evet İpek Olgunsoy kaleme almış... ...bu yazıyı BP'nin kaderi... ...kimin elinde diye... ...şimdi bak... E, ...diyor ki... ...hisseleri tarihin en düşük seviyesine... ...gerileyen şirketin durumunun ne olacağına... ...kamuoyu vicdanı mı karar verecek? ...diye... Aha. ...can alıcı bir soruyla... Bizi ...kamuoyu başa... vicdanının karar mekanizmalarına... ...katılımı ne şekilde oluyor... Şöyle hemen senin için çalışmayı da yaptım. Çok Bu soruyu ederim. da çalıştım ben. Bakalım notum ne olacak? İmaj çalışmasına değil, probleme odaklandık diyor. BP'nin <gülüyor> İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Murat Lökönt. Hmm. Güzel. Beğendin değil mi? Şimdi şöyle diyor. Bazı ülkelerde küçük tüketici grupları geçici bir süre için BP ürünlerinden vazgeçtiler. Ben hiç duymamıştım böyle bir şeyi. Bazı ülkelerde ise böyle bir tepki yaşamadık. <gülüyor> Çoğunlukla aldığımız tepkiler bize e-posta ve telefon yoluyla ulaştı. Buraya dikkat istiyorum. Bekliyorum. Ee, bunun yanı sıra birçok da destek telefonu ve mesajı aldık. Testik <gülüyor> devam edin çok başarılı <gülüyor> oldu bu iş şu tatdadır belki ah siz de istemiyordunuz biliyorum günah koskoca şirketi bakarcııyorlar gibi bir şey mi e, ayrıca sızıntının bunu ısrarla sızıntı deniyor tabi böyle görülmemiş yanar da fışkırması gibi laf fışkırması gibi ama olsun sızıntı diyelim sızıntının Bak burası da güzel. Türkiye'de muhtelif kişiler ve firmalardan faydalı fikirler ve proje teklifleri gelmiş. Sızıntıyı önlemek için. Türkiye'den mi gelmiş? Evet. Ha iyi. Türk teknolojisi yani. Bunları Amerika'daki teknik ekiplere yönlendirdik diyor. Pardon Türkiye'de kim bu konuda çalışıyormuş ki? Onun adını vermemiş. Yani adı hakikaten bizde saklı ya. <gülüyor> Hani şöyle bir şey mi mesela benim aklıma da bazen geliyor ya şöyle bir yastıklama yapsalar olur bu iş gibi bir telefon mu bu acaba? Evet. Ha, olabilir sonuçta benim de kafam çalışıyor. İşte benim de iyi kötü fikirlerim var. Özellikle Hollanda'da daha önce e, yaşamış olan Türklerden de yaratıcı fikirler gelebilir. Hollanda'nın efsanesi vardır ya o Dijk denilen Tabii. setleri parmağıyla yani kahraman çocuğun evet, hikayesi bütün Hollandayı mı yoksa neyse, bütün Hollandayı Hollanda kurtarıyor. Evet, tamam güzel. Kurtaran çocuğun hikayesi gibi. O orada o tadı bir şey herhalde değil mi? Parmağınızı sokun deliye. Olmasa <gülüyor> bacağınızı sokun. Buna parmak bacak falan yetmeyebilir ama e, yani gerçekten hani duruma bu şekilde mi yaklaşıyoruz ya? Yani, Başımıza hep birlikte bir sıkıntı geldi. Sanki iyi günde kötü günde birlikteydik falan gibi. Tasa'da ve Kıvanç'ta ortak olduğumuz BP. <gülüyor> Bugün tasalı <gülüyor> e, bizim de tabii ki üzülme günümüz herhalde. Evet ama Murat Lokom diyor ki aldığımız aksiyonların sözlerden daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Tamamen şeffaf bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyoruz diye bitirmiş. Şeffaf bir şekilde. Evet. <gülüyor> Güzel ya zaten kamuoyu da BP'den bilgilendirme bekliyor değil mi? Evet. Yani beklenilen bu. E tamam o zaman her şey yolunda. Güzel olmuş. Evet, Rolling Stone dergisinde e, önümüzdeki günlerde yayınlanacak ama online olarak daha önce yayınladılar. Hakikaten yıkıcı ve perişan edici bir şey var. Açıklama var bu BP konusunda. ...uzun bir röportaj yapılmış... ...onu bitirebilirsek... ...sizinle dinleyicilerle de paylaşırız... ...müthiş bilgiler var gerçekten... ...Amerikan hükümetinin... ...ve bu denetleme kurulunun... ...fiilen de... yani ...hem metaforik olarak hem de... ...gerçekten yatağa girdiği... Bir ...BP yöneticileriyle filan ...her şeyin... ...olduğu bir şey var... ...ama onu geçelim artık ve... ...diğer karartmaya gelelim mi... Hangisinden bahsediyoruz? İsrail'in karartmasından bahsediyoruz tabii. E geçelim tabii. Yani Mavi Marmara'da yaşananların filmi Cuma günü biz Demokrasi Nao'dan Iara e, sinemacı e, şeyini filmini kaçır nasıl kaçırdığını bilmiyorduk o zaman. İç çamaşırına saklamış. Öyle mi? Şey kartını. Ve ağlayarak bir basın toplantısı yapmış. Bir saatten birleşmiş fazla milletlerde gazetecilerle mi? de paylaştı. Ve diyor ki yani İsrail askerleri saldırıdan sonra tıbbi malzeme ve yardım verseydi ölen dokuz kişi bugün hayatta olabilirdi. Askerlerin elinde öldürülmemesi gereken kişilerin listesi vardı. İsrail e, yani hakikaten. Bu durumda peki hani kafam olumsuz işliyordu olabilir ama öldürülmemesi gereken e, isimler diye bir şey varsa. Avrupalılar. Yani kim olduklarından da ama bağımsız onlar aslında. Onlar diyor işte ama. Anladım. Yani. yani beyazlar ve ses çıkaracak olanlar. Tabii yani virüsü, sorun çıkacak olan şeyleri yani öldürmemek. Türk, Müslüman, Arap filan onlar yok bu listede öldürülmemesi gereken listede. Peki e, şeyi anlayamadım. Yani öldürülmemesi gerekenler listesi diye bir liste yapıldıysa gemide ölümlerin yaşanacağını da... Önceden 3 aşağı 5 düşünmek mümkün İsrail. Yani Kore asıllıymış Brezilya ve Amerika. Birleşik Devletleri çifte vatandaşı. Sesini de vermiştik e, cuma günü size biraz. Ya yani Öldürmeye geldiler. Zaten daha inmeden ateş açmaya başladılar. Hepsinin kayıtları var filmde diyor. Gerçekten böyle duvarlar boyanmış vaziyette. Yani Herkese dinleyicilere de tavsiye etmiştik. Ben de daha dikkatli seyretme fırsatını buldum. Yani kolay kolay yüreğin dayanabileceği bir şey değil. Ee, ve yani e, mesela teslim olmaları gerekirdi diyor ya İsrail. Onun için hı hı. biraz direniştiler. Peki Finkelstein de seyretmiş e, Amerikalı siyaset bilimcisi Yahudi asıllı Finkelstein de diyor ki eğer İsrail'in bu dediği doğruysa diyor. Yani teslim olmak e, istemedikleri için Direndikleri hatta saldırdıkları için diyorsa niye o zaman sabaha karşı dörtte göz gözü görmezken yaptılar. Daha gündüz vakti durun artık bir dakika biz sizi açtoda çekeceğiz deselerdi daha mantıklı olur muydu diyor. Yani Lee de şöyle konuşmuş Gazze'ye özgürlük filosu insani yardım götüren bir konvoydu. Bizi yolumuzdan alıkoymak için uğraşacaklarını biliyorduk ama saldırıya uğramayı hiç beklemedik. Ben ve ekibim gemiye bindiğimiz andan itibaren olayları filme çektik. Tüm ekipmana İsrail kuvvetleri el koydu. Bu filmi iç çamaşırımda saklamayı başardım. Film eldeki tek yüksek çözünürlüklü video filmi. Bu montajdan anlamış. Filmi izlediğinizde gemide neler olduğunu anlayacaksınız demiş. Gerçekten de bazı gazetelerde Birleşmiş Milletler dondu kaldı filan diyedi. Verilmişti. Yani İsrail sürekli bizim terör örgütlerine bağlı Yahudi düşmanı Müslüman fanatikler olduğumuzu söyledi. Gemideki yolcular pek çok ülkeden dini ve etnik kökenden gelen insanlardı. Aralarında Müslümanlar da vardı. Layıklar da vardı. Kimi bilgisayarının başındaydı filmde görebiliyorsunuz diyor. Kimi de namaz kılıyordu. Ve gözyaşlarını zor tutarak yani hepimizin ortak yanı pek çok ülkeden dini ve etnik kökenlerden gelen insanlardık hepimizin ortak yanı Gazze'deki İsrail ablukası adaletsizliğin altını çizerek bir insani krizi durdurmak istememizdi ama öldürmeye geldiler diyor İsrail Başbakanı Netanyahu Mavi Marmara'nın sevgi aşk gemisi değil nefret ve terör, terör gemisi olduğunu söyledi bizim çekimlerimiz bunun sevgi gemisi mi yoksa nefret gemisi mi olduğumuzu gösterecek demiş ve e, yani filmi izlediğinizde bizim İsrail'le komandolara tuzak kurup kurmadığımız ya da onların bize gereksizce saldırıp saldırmadığı ortadan çıkacak diye yani mesela işte bizim de yayınladığımız parçalar vardı bir kadın ateş etmeyin burada siviller var ve hepsi oturuyorlar Hı -hı. diye bağırıyor ona rağmen de ateş sesleri duyuluyor gecenin bir karanlığında uluslararası sularda ve Ses ve gaz bombaları atıyorlar. Sonra da helikopterlerden İsrail komandoları iniyor. Arkasından da silah sesleri başlıyor. Öl İlginç bir şey daha söylüyor. İsrail'e yasal olmayan şekilde zorla girdiklerine dair belge imzalattılar bize diyor Lee. Yani tamamen. Şey, Ama İsrail'e kendileri girmedi ki. O da öyle söylüyor. Bizim İsrail'e girmek gibi bir amacımız yoktu ki. Zorla kaçırıp adam kaçırıp soktular diyor. Olsun öyle imzalatmışlar. Ve bence en önemli noktalardan biri yaralı İsrail askerlerine yardım elini uzattıklarını filmde kesinlikle görülüyor. Tedavi Hı -hı. etmeye çalıştıkları. Halbuki İsrail'in dağıttığı filmler onlar da Hürriyet'in de yayınladığı evet. Hatırlıyor musun? Korkmuş ya da kanmış ya ağlayan, şey, ağlayan komandoları vardı. onları hürriyet nasıl ele geçirdi diye şimdi bir daha sormak lazım tabii. Ee, onunla ilgili bazı iddialar okudum ben. Hiç Gönül. hoş olmayan yollarla ele geçirdiği iddia ediliyor. Şöyle e, İha'dan e, bir gönüllünün e, içi boş zannederek ya şuna da bakar mısınız var mı bir şey yok bir şey içinde diye geri vermişler kartı. Ee, ve, o da olabilir, acaba başka yoldan da elde etmiş olabilirler mi diye insan düşünüyor. Çünkü bunlar e, İsrail'in e, kullandığı imajlardı aslında. E, ön, evet, tabii. Ama hani... E, yani artık her türlü şeyden şergesi. şüphelenmekte e, aklımız var. Çünkü Dan Meridor'un açıklamaları da vardı hafta sonunda. Bunlar teröristler, İsrail'in ne özür dilemesi, teröristlerin bizden özür dilemesi gerekir diyordu. Bir de ilginç bir şey söylüyor Li. Ee, yani e, bir buçuk saat sürdü saldırı. İsrail devletine dava açmayı da düşünüyoruz. Uluslararası hukukçulara başvuracağız. Peki e, İsrail kendi kendini soruşturması e, yapılacak. Ne diyorsunuz sorusuna da buna gülünç demiş. Ve e, yani neyse... Kilkit kümes hikayesi yani. Bu gemiye binerken hapishaneye gidebileceğimi düşünmüştüm ama bu ölümleri göreceğimi hiç düşünmemiştim diyor. El koydukları hiçbir elektronik malzemeyi geri vermediler. Hatta kendi büyükelçilik mensuplarına bile bir süre ulaşamadıklarını anlatıyor. Mesela orada bir kadın asker İsrailli kadın asker hey konuşamazsın demiş. Hı hı. Sadece ailelerle konuşmaya izin var demiş. Ama diyor ki zaten ofisi aradım ve kardeşim yakınım ofiste çalışıyordu diyor. İzin vermemişler. Yani İsrail'in saldırısı dayanılmaz boyutlardaydı. İsrail özür dilemeli ama bunu yapmıyor. Yalanlarına devam ediyor demiş ve ancak Tayyip Erdoğan'ın gemideki tüm yolcuların serbest bırakılmasını sert bir dille istemesinden sonra İihaa başkanı Salı verilene kadar uzun süre havaalanında beklettiklerini, sonradan da Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a uçtuklarını anlatıyor. Finkelstein de demiş ki Türkiye'nin saldırısına, saldırıya tepkisine ilişkin bir soru üzerine, eğer bir Amerikan gemisine saldırı olsaydı ya da İranlılar Amerikan gemisine bu şekilde saldırsaydı ne olurdu? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu olaya bir ülkenin başbakanının vermesi gereken tepkiyi verdi. Ama tabi dünya süper devlet olmayan diğer devletlerin bu tür tepkilerine alışık değil demiş. Ve yani Finkelstein devam etmiş ve sanırım İsrailler Türk gemisini hedef aldılar. Bu konu epeydir devam ediyor. Hatırlarsanız İsrail'de Türk Büyükelçisi'ne alçak koltuğa tuttular. Sonra da Türklerin İran meselesiyle ilgilenmesi onları rahatsız etti. İsrail'ler Türkiye'nin gücünü kesmek istediler. Gemiye saldırmaların amacı da buydu. Uluslararası sularda özellikle saldırdılar. Neden geminin İsrail kara sularına girmesini beklemediler? Herkes bu soruyu sordu. Çünkü İsrail'ler dünyaya uluslararası hukuka değer vermediklerini, ulusal çıkarları söz konusu olduğunda uluslararası hukukun onlar için sıfır anlam ifade ettiğini göstermek istedi diyor. Bence Belki buna şeyi de ilave etmek mümkün olabilir. Sivil direnişçilerin hangi milletten, hangi dinden, hangi ülkeden ol gelirlerse gelsinler sivil direnişe de izin vermeyeceklerini göstermek gibi de bir amaçları da olmuş olabilir. Böyle Hı -hı. yorum da çıkabilir. Tartışmayı kökten kapatmanın yollarından biri herhalde değil mi? Evet, çok önemli. Yani BP gibi tıpkı İsrail'de büyük bir karartma uyguluyor. Şimdi zaten kendi iç soruşturma komisyonunu kuracağını açıklamış İsrail. Başlatıyor soruşturma başlatıyor diyorlar. Buna da Robert Gibbs de Beyaz Ev ya da Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs de desteklemiş. İsrail komisyonunun ve askeri soruşturmanın vakit yitirilmeden yapılmasını istiyormuş dermiş şey. Çok garip yani, ya. Yani insan hakikaten bu aliyecnaplık karşısında hamiyetten gözyaşlarını tutamayabilir. Ayrıca soruşturmalar tamamlandığında ulaşılan sonuçların kamuya ve uluslararası topluma açıklanmasını bekliyoruz demiş. pek güzel. Düşün yani. Ne? Sonuçlardan bir haberimiz olacak yani. Evet ya yani insan heyecanlanıyor yani. Sıkıntı zaten daha çok hani sonuçların açıklanıp açıklanmaması değil çünkü ya yani şu andaki durum şu İsrail yapacak bu soruşturmayı. Bir ihtimal iki tane uluslararası gözlemci de bu soruşturmayı Onları gözleyebilecek. Onları işte Zaten hani uluslararası gözlemci bunun anlamı İsrail vatandaşı olmamaları bundan evet. öte ne anlamı olacağını görmek lazım. Ama yani durum buyken ve üstüne üstlük İsrail'in tezi şuyken biz yapmamız gerekeni yaptık. Zaten özür dileyecek bir durum yok. Soruşturulacak olan şeyler çok farklı bizim soruşturulmasını istediğimiz şeylerden. E, gemiler bütün olan bitene rağmen neden ısrarla geldilerden tutun da e, genelkurmay başkanı niye tam operasyonun başında o anda ofisinde değil yataktaydı falan gibi e, tabi bunlar da önemli olabilir ama hani birinci ihtiyaç daha çok bizim açımızdan mesela işte e, bu sivillerin ölümü yaşandıktan sonra bu sivillerin neden ölmüş oldukları ve kim tarafından hangi emirle öldürülmüş oldukları aslında daha çok merak edilen bu. Ama görüldüğü kadarıyla konu olarak da çok böyle yoğun bir yer tutmayacakmış gibi. Ama bu işte İyar Ali ve başka milletlerden pek çok insan ve bir de akil insanlar da toplandı biliyorsun. Hemen tepki gösterdiler. Aralarında 6 Nobel Barış Ödüllü Mandela, Desmond Tutu, işte Marty Ahtisari gibi çok... İhtiyarlar, dünya ihtiyarları, Kofi Annan gibi insanların da bulunduğu ve derhal Gazze'nin işgalinin derhal sona erdirilmesini, bunun da uluslararası bir haydutluk olduğunu, Gazze'nin bu ablukasına da insanlık dışı ablukasına da e, dikkati çektiğini söylemişlerdi. Ya yani onların sözlerinin herhangi bir önemi yok, yalnız e, şey biz. Gemideki bazı kişilerin daha sonra ortadan kaybolduklarını da söylemiş iğrali. Buna ne diyorsun? Yani yolcu listesinde hı hı. bazı insanlar varmış, hiç haber alınmıyor onlardan. Kimse sözünü etmiyor. Sence ne olabilir? Ya böyle bir şey yoktur herhalde. Çünkü en azından gemidekiler e, farkındadır. Hayır, farkındalar. Bilmiyoruz diyorlar. E, i̇ğrali de bir soru üzerine bu kişilerin İsrail casusu olabileceğini de söylemiş. Ya yani yok hiç gemiye binmişler. Bu mümkün tabii yani sonuç olarak zaten hani istihbaratı olarak İsrail'in takip ettiğini gemileri İsrail söyledi. Çeşitli sabotaj denemeleri olduğunu da söyledi. Ee, yani ya mümkün. Niye olmasın ki? İsrail misyonu da Birleşmiş Milletler'de bunu protesto etmiş. Bu Iyer Ali'nin filminin gösterilmesi. Peki buna ne diyorsun? Ve filmin gö gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu söylemiş. Ve bizim de filmimiz var bunu da gösterin. Gösterin asıl bizim filmimizi gösterin demiş İsrailliler. Onlar da Birleşmiş Milletler yetkilisi de UNKA diye bir kuruluşta gösteriliyor bu. Birleşmiş Milletler Gazeteciler Derneği. Unka Başkanı Can Paolo Pioli de kendilerine başvuru yapılırsa o filmi de göstermeye hazır olduklarını söylemişler. İsrail'in propaganda savaşı da devam ediyor yani. İşte böyle İsrail özür dilemeyecekmiş. De özür dilemesini bekliyor öldürdüklerinin yakınlarından filan herhalde. Son derece ilginç bir haberle de bitirelim Haret'ten bir gazetesinden İsrail'in. Filistin devlet başkanı sıfatını taşıyan Mahmut Abbas'ın Barak Obama'ya Gazze şeridinde uygulanan ablukanın kaldırılmasına karşı olduğunu söylemiş. Mahmut Abbas. Hareti yazıyor. Ne diyorsun buna? Yani düzden bunu söylemiş olma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Ama e, hakikaten El Fetih'in tavrı 3 aşağı 5 yukarı şu Hamas. E, aklı başına gelene kadar bunları hak evet. etti gibi bir şeydi zaten G G gerekçesi de Hamas'ı güçlendirir diye zaten seçilmiş bir başkan değil yalnız Filistin devlet başkanı değil bitti süresi olsun olsun değil mi pekala burada bence bir ara uh, Hı -hı. verelim sonra da devam ederiz ama yardım çağrılarına başlatalım mı koridorda pi destek çağrısı. şimdilik bence biraz daha bekleyin Bu da çünkü panik havasını yükseltebilir ki e, zarar verebiliriz iyilik yapmak isterken bundan korkuyorum Bence Volkanla konuş o çok çokırardir muhakkak bipiye bir destek mesajı En azından bir şekilde yaptığı daha kapalı Hani e, bir elimiz versin öteki görmesin falan on Ondan... There' standing highwayman standing parked down the road There' standing the highwayman park down the road you better watch out for the red light just before you go Realize to go realize to stop Look at your boy you better be on your watch there' standing highwayman. Parked on the side of the road You better be careful About how you drive on the road Me and my baby can ride and everything. Howlin Wolf'tan dinlediğimiz bir parça da Highwaymen'di yani haydutlar aslında yani soyguncu haydutlar Howlin Wolf bunu bu parçayı aslında efsanevi San plak şirketinde Sam Phillips'in doldurduğu kayıtlardan yapmış orada stüdyolarında ve onun Yeah, yani roll'un bütün akla gelebilecek hatta country'nin de, blues'un da akla gelebilecek bütün öncü örneklerinin de kayıt yaptığı gerçekten olağanüstü bir plak şirketi san. Oradan gelen Howlin' Wolf'un Highway Man adlı şarkısını haydut daha doğrusu adlı da şarkısını türküsünü dinledik. Yüz yaşında Howlin' Evet Açık Radyo 94.9 anlamında Açık ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.45, 9'da çeyrek var ve korkunç şeyler dünyanın dört bir tarafında da olmaya devam ediyor. Kırgızistan'dan feci haberler geliyor. Binlerce insan kaçmakta. Ee, aslında Kırgızistan'da bir süredir e, ciddi anlamda politik bir hareketlik var. Evet. Hükümet devrildi falan filan. Böyle devam eden bir süreç e, bunun getirdiği galiba korkunç yan etkilerden biri. Ciddi anlamda etnik bir çatışma ortamına doğru gittiği haberleri geliyor. Kırgızistan'dan Özbeklerle Kırgızlar arasında bir gerginlik olduğu ve hatta gerginlikten öte Artık yakılan evler, dükkanlar, e, gönüllü orduları çağrıları falan filan diye devam eden bir süreç yaşanıyor. Güney Kırgızistan'dan. En az 116 ölü olduğu belirtiliyor El Cezire'den yüzlerce yaralı ve aslında 80 bini bulabilecek sayıda yani bunu hakikaten insan ilk bakışta idrakta etmekte zorlanıyor doğrusu 80 bin kişi kadınlar ve çocuklar Komşu Özbekistan'a kaçmış, kaçmaktalar. Yani bayağı bir ağır etnik çatışmanın ötesinde iç savaşa doğru giden bir şeyden bahsetmek yanlış olmaz herhalde. Ve şeyde yani bu geçinci hükümet Rosa Otunbayeva adlı kadının oturdu işte eski başkan devrildikten sonra hı hı. olaylar sırasında. ...o da Rusları çağırdı yardıma... ...şimdi Ruslar da paraşütçülerini gönderiyorlarmış... ...bunların... ...peki nasıl... ...bir de şöyle haberler geliyor... ...yani maskeli... ...ve hem Özbekçeyi hem de Kırgızcayı... ...mükemmelen konuşan insanlar... ...sağa sola ateş ediyorlar... ...evleri yakıyorlar... Falan. ...müthiş şeyler anlatılıyor... ...hatta böyle kaçış halindeki kadınlardan da ne olur bize yardım, dünya yardım etsin diye televizyon kameralarına hı hı. buldukları ilk şeye de söylüyorlar El Cezire'de hatta bir, bir site de galiba gördüm e, fakat e, etnik kırgız çeteleri ölüm mangaları dolaşıyor diye ortada bir şey var e, Ruslar ne yapacak Gelip ayırıp kimi kimden kurtaracak e, yani kimin Tam olarak ne yaptığını anlayabilmek çok kolay değil bölgeyi yakinen tanımadığımız için aslında bizim daha görece yabancı olduğumuz bölge ee, yani ben şeyi tam anlayamadım bakındığım halde haberlere ee, kırgızlarla özbekler arasında tam etnik bir gerginlik vesaire ama e, alıp verilemeyen nedir ya da neyin tartışması yaşanıyor orası yok ortada. Şimdi o konuda da ilginç bir şey var mesela. Tam bunu sorduğun zaman gözüme çarpan bir şey var. Yani Kurmanbek Bakiyev'in bu olayların devrik da bunların arkasında kışkırtıcı bir rol oynadığına dair de bazı şeyler var. Nisan ayında devrilmişti. Bir etnik çatışma orkestrasını yönetiyor diye yani tezgahlıyor diye. Mikhail Andersen diye mesela bir Danimarkalı film yapımcısı varmış. Bir süreden beri o güneydeki Oş kentinde yaşıyormuş. E, çok muhtemeldir bakiye ve onun yardakçılarının bunun arkasında olduğu demiş. Ben birkaç yıldır çünkü Oş kasabasında ya da kentinde diyelim yaşıyoruz. Ve orada yaşayınca öyle gündelik bir özbeklerle kırgızlar arasında bir şey yaşamıyorsunuz demiş. Öyle bir gerginliğe hiç rastlamadım ben demiş. Hı hı. Son 2-3 sene içinde. O da anlayamamış Zire yani neden patladığını bakiyev iş. diyor. Arkasında o, hı hı. o tezgahlıyor bu işi diyor. Yani kesinlikle bir üçüncü grup. Ya Özbekler ve Kırgızlar etnik meselenin ötesinde bir üçüncü grup yapıyor diyor. Bakiyev ise, hayır böyle bir şey yok demiş. Belarus'a gitmiş Bakiyev. Hı. Beyaz Rusya'ya gitmiş. Hiçbir şiddetle hiçbir alakam yok demiş. Şimdi Ruslar yüzlerce paraşütçü gönderdiler. E, askeri tesislerini korumak için. Orada Rus üsleri var. Amerikalılar da biraz paraşütçü gönderir mi diyorsun? Onların da üssü var orada çünkü. Yani dünyanın en garip e, olaylarından biri yaşanmıştı bu bölgede hakikaten. E, parayı veren üssü kuruyordu. Yani Baya baya sonunda hem Rusya'nın hem Amerika'nın üssü olan galiba Tek yer değil mi? Başka evet, var mı? ben de bilmiyorum. Yani 5,5 milyon civarında bir nüfusu var. Küçük bir ülke. Orta Asya ülkesi. Kırgızlar %70. Özbekler %15. Ruslar da %8 civarında. 3 büyük gruptan oluşuyor nüfus. Bunu da söyleyelim. Yalnız mesela Oş bölgesinde... O Kırgızistan'ın güneyindeki Oş kenti ve civarında yüzde nüfusun etnik Özbeklerden oluşuyormuş. Özbek azınlık mı diyeceğiz bilmiyorum ona. Bir de Celalabad kenti var onun yakınlarında orada da yüzde kırk Özbeklerden meydana geliyor. Birileri tezgahlıyor. Bence Amerika ile Rusya'nın çok ciddi bir şey alanına haline de gelebilir spekülasyon yapmanın tam zamanıdır aslında işte. Ortak bir mücadele alanı olabilir. Interpol'den de yardım istenmiş. Deli saçması bir durum var. Tabii Türkiye'de bazı gazetelerde çok ilginç şekilde yorumluyorlar. Türkler arada kaldı diye bir yorum vardı. Nerede gördün sen onu? Yeni Şafak'ta mı? Yok. Hürriyette vardı. Ee, Türkler arada kaldı. hürriyette hatırlıyorum <gülüyor> ama şimdi dur, yanlış olmasın. Ya ben aslında olaylar çıktığından beri şeyi düşünüyorum. Yani yıllardır Türk dünyası haritalarıyla falan eğitim görmüş, teclisattan geçmiş biri olarak burada ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü Kırgızlar ve Özbekler biliyorsunuz ki Türkler aslında. Onlar farkında olmasa da arada kalan Türklerin kim olası? Türkçe konuşmasa da? Fark etmez. bizim Biz onları öyle beğendik, öyle sevdik. Türkler onlar. Nedense aralarında böyle bir etnik gerginlik var. E, ve arada da kalan Türkler var. Hürriyet değilmiş ya bu arada. Hürriyete baktım. Sıradaki e, evet evet sen haklısın. Yeni Şafak'taymış. 113 ölü. Türkler iki ateş arasında diyor. E, Özbek Türkleri ve Kırgız Türkleri ile e, çıkan etnik çatışmada Türk Türkleri herhalde önemli diyeceğiz bu durumda? Öz Türkler. Öz Türkler. Bu daha iyi oldu. Öz Türkler iki ateş arasında imişler. Eee yani çöken bir e, resmi ideoloji hikayesi gibi ama kimse farkında değil diye de düşündüm. Neyse. Fakat yani 75 bin ila 80 bin kişinin perişan halde Özbekistan'a sığındığı durum var. Kırgızistan'a siyah dumanlar hakim Burada diye tabi tabii Özbekistan'ın da e, pek sığınması bir yer olmadığını vesaire hatırlamakta fayda ya, var. Özbekistan yeryüzünde en korkmuş diktatörlüklerinden biri. Muhalifleri kaynatarak, suda haşlayarak öldürüyorlar iskelet diyorlar. Vakalar oraya. yaşandığını daha önce aktarmıştı. Evet, bunu söyleyen elçiyi de e, görevden aldı Britanya. Fazla dürüst konuştu diye. Kızıl Haç'ta Kırgızistan'daki şiddet olaylarının aşırı boyutlarda olduğunu söylemiş Associated Press'ten haberler geliyor. Bu arada birkaç şeye de daha deneyelim. Şimdi bunu yorumlayacak halimiz yok hakikaten. Ama bir de Irak'ta da Merkez Bankası işgali diye bir olay var ki çok acayip bir haber de o. Merkez Bankası'nı işgal etmek üzere herhalde böyle demek lazım. Tam e, anlayabilmiş değilim o kısmı. E, ama herhalde işgal etmek üzere diyeceğiz. Yolda bomba patlatılıyor. Merkez Bankası'nın karşısında... E, Orayla ne demek Merkez Bankası'nı işgal etmek? <gülüyor> Bankası işgal etmek i̇şte ben ya. soygun herhalde diye algılıyorum ama işgal diye geçtiği için hani bu kelimeyi kullanamıyorum. Yani politik bir eylem değil herhalde Merkez Bankası'nı basmak evet. değil mi? Yok <gülüyor> acayip bir şey. Yani politik bir soygun da olabilir ama en nihayetinde hani temel amaç herhalde parayı almaktır. Kimse bankayı ne bilir? Sinbad'ın maceraları gibi değil mi? Gemici simbalı. Bir gece masalları adı. devam ediyor işte. Evet Harun Reşit de çıkacak biraz sonra işin içinden palasıyla. Yani Portoç bu arada e, 15, 15 ölü var. Bir sürü yaralı var. E, patlayan bombalar var. Çatışma var. Evet, en az 16 ölü ve 45 yaralı diyor. Mesela El Cezire ve MTV MSNBC'de 15 ölü vermişler. Bu arada Nairobi'de, Kenya'da da bir siyasi gösteri sırasında bombalar patlamış. En az beş ölü, 75 beş yaralı gibi dünkü olan şeylerden biri. Burada da dini bir tartışma var galiba anladığım kadarıyla bir Hristiyan, Müslüman meselesi mi yoksa animist mi bilmiyorum. Hristiyanların e, bir toplantısına saldırı olduğunu falan okudum ben ama... E, Orada da uzun süredir zaten bu din savaşları çeşitli vesilelerle ortaya çıkıyor. Evet felaket şeyler oluyor. Bir de tabii şeyi de söyleyelim. Onu daha sonra da biraz daha açabiliriz herhalde. Ee, Belçika'da seçimler yapıldı ve ayrılıkçı flamanlar kazandı. Ne olacak şimdi? Ee, yani ayrılıkçı olmaları tatsız herhalde. Yani daha doğrusu hani e, bilmiyorum. <gülüyor> Garip benim açımdan yani Belçika ama onlar zengin daha çok sıkıntı olan ırkçı olmaları bence yani hani ayrılıkçı olmalarının yanında gayet ırkçı ve üstüne üstlük sınıfsal bir de kibir üzerine kurulu bir ırkçılıktan bahsediyoruz. Evet artık Belçika diye bir ülke olmaktan. Çıkabilir orası. Bakarız ona da Flamanların ayrılıkçı partisi kazanmış ve ırkçıları. Irkçılık demişken Almanya'nın Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden Theo Sarrazin de harika açıklamalar yapmış. Tilo pardon Theo değil. Almanya doğal yollardan giderek daha aptallaşıyor çünkü Türkler ve diğer göçmenler var eğitimsiz demiş. Buna da bakarız. Hoş bir açıklama doğrusu çok. Hı hı. Irak'ta bu arada ölen sayısı 26'ya yükseldi. Olursun. Peki şimdi bir ara verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, ee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 toplantıları olarak da değerlendirilebilir. Kopenhag'dan sonra belli bir bekleme dönemine girmiştik biliyorsunuz. Bir alt üst oluştan sonra Kopenhag'daki yeniden pozisyon belirleme ya da kopan görüşmelere nereden başlanacağına karar verme konusunda bir hazırlık dönemi ve bir sessizlik dönemi dolayısıyla getirmişti ülkeler. Geçtiğimiz Nisan ayında 3 günlük bir gündem oluşturma, nasıl ilerleneceği konusunda karar verme toplantısından sonra bunda yeniden bu sefer müzakere etme amacıyla bir yere geldi ülkeler. Evet. Ve bunda oluşturulan çerçeve üzerinden belli bir ilerleme kaydedildi. Yani ilerleme şu anlamda daha fazla. Yani o üstünde konuşulacak bir metin var artık ortada. Nisan'daki toplantıda Kopenhag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 Yolunda bir e, görüş e, oluşmuştu. E, bu çerçevede yeni başkan Zimbabwe'den e, bir metin hazırladığı ülkelere sunduğu bir Haziran'dan itibaren de e, ülkeler bu metni değerlendirmeye başladılar. E, bu görüşmelerden sonra Perşembe günü ülkelerin e, bakış açıları e, yeni görüşleri de dikkate alınarak yeni bir taslak daha çıktı ortaya. Bundan sonra bunun içinden ilerlenecek. Evet, fakat e, genel ilerlemeden nasıl bir e, duyguyla bahsedebiliyoruz? Yani nedir durum sizce? E şimdi iki yönlü belki o duygunun e, nasıl yansıma bulduğunu iki yönü değerlendirebiliriz. Birisi orada müzakere eden ülkeler açısından e, bakıldığında bir memnuniyetsizliğin hala devam ettiğini görüyoruz. Özellikle G77 için grubunun e, yeni başkanın hazırlamış olduğu metni sahiplenmediği görülüyor. Bu başkanın metni diyorlar onlar. E, çünkü Kopenhag'da karşı çıktıkları noktalar, Kopenhag uzlaşmasına da giren e, birçok konu bu yeni metne de girmiş durumda. O yüzden bir e, yani ağır eleştirileri söz konusu. Dehşata kapıldık diyorlar bu yeni çıkan metinden. Yani bizim hiçbir e, duyarlılığımız metne yansıtılmamış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 Kopenhag uzlaşmasından çok büyük ölçüde etkilenmiş durumda. Hani Kopenhag uzlaşması iki, iki buçuk sayfalık bir metin. Bu yirmi sayfalık bir metin biraz şeyin Kopenhag uzlaşmasının geliştirilmiş hali. E bir ölçüde de Kopenhag kadar üstünde görüşülen metninden parçalar var şeyin içinde, yeni metnin içerisinde. Fakat en çevreci nokta şu Kopenhag uzlaşmasının bir tavan oluşturması.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 şey haline geldi anlaşmayı çerçeveleyen bir metin haline gelmiş oldu taban olması gerekirken yani onun üzerine um, yeni hedefler ve um, araçlar oluşturulması gerekirken o taban haline geldi şeyin üstüne uzlaşmanın üzerine pek çıkmak mümkün olmayacak gibi Evet, yani uzlaşmaya. John Vidal'in de ben de The Guardian gazetesinde Bondan bildirdiği bir haberi re baktım da şöyle The Guardian'da çıkan. Ee, yani mesela işte şeyler özellikle gelişme yolundaki ülkeler e, muazzam tepki göstermiş durumdalar bu şeye. Yani 10 yıl içinde peak yani tepe noktasına ulaşması salımların, karbondioksit salımlarının 20, 2020'ye kadar 10 yıl bile yok. Onları da birkaç yıl içinde fosil yakıtlarından tamamen uzaklaştırmayı öngörüyor. Bunun da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 bir kuruluşun başkanı Martin Korda o şekilde evet. konuşur. Martin Korda, yani Southcenter G77'nin çıkarlarının büyük ölçüde ha, evet. saygılarını yansıtıyor. Aslında şeylerde Avrupa Birliği örneğin onlar da şaşırmışlar metni, yani bu metnin kabul edilmeyeceği belli. Yani bunun üstüne uzlaşma sağlanamaz nasıl böyle bir metin çıktı biz de anlayamadık. Hatta ee, bir tipografi yani. hatası, daktilo hatası, <gülüyor> klavye hatası filan diyor demiş bir Avrupalı diplomat da. Bakın beni şaşırtan şu aslında bu cümle şeyde de var Kopenhag uzlaşmasında da var. Yani Çin ve Hindistan evet. o uzlaşmayı yazan ülkelerin arasında bulunuyorlardı.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 2,5 dere derece pardon 2 dereceyle 1,5 dereceyi aşmayacak şekilde küresel sıcaklık ıı, artışlarının ıı, durdurulması gibi bir hedef ıı, konmuş durumda. Uzlaşmada şey yalnızca 2 dereceden bahsediyordu, 1,5 yoktu. Evet ama ee, albay denen grup mesela işte bu Latin Amerika, Orta Amerika ülkelerinin grubu zaten 1,5 dereceden başka bir şey de düşünülemez olarak niteliyordu yoksa mahvımız olur diyorlardı başta evet. Bolivya olmak üzere evet. Venezuela. Bolivya bu sefer daha da ileri gitti. bir dereceyi de düşünmeye başlayalım biz diyorlar. Öyle mi? Evet. Bolivya onu ortaya attılar. Bunun arkasından Kopenhag Uzlaşmasında olmayan küresel ve ülkeler bazındaki azaltım hedefleri, genel amaçlar da var bu metnin içerisinde. Şey de yoktu. Yalnızca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 Aslında azaltım hedefi öngörüyor Bu şeye uygun IPCC'nin yedinci rapor, pardon dördüncü raporuna uygun bir şey bu rakam hedef. Dolayısıyla Martin Crow'un da aslında hani salt için de söylemeye çalıştığı şey bu. Kopenhag'da da zaten o yüzden uzlaşma sağlanamamıştı.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 yeni sömürgecilik gibi bir şey oluyor. Yani bu evet. bu gibi keskin bir terim kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama yani son paylaşım artık zengin ülkelerin son ortak alanına el koymasıyla o son ortak alana el koymasıyla sonuçlanacak bir şey yani. Bu ay Adani... devriminden bu yana kullanmaya devam ettikleri atmosferde de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 Ya günü kurtarmaya çalışıyorlar ve bekleyip görmek istiyorlar. Şey de, krizi de gerekçe gösteriyorlar. Mazeret olarak kullanıyorlar çok büyük ölçüde. Hani Japonya, Rusya falan gibi ülkelerde. o Rusya tamamen kendini kurtarmaya dönük önerilerde bulunuyor sürekli. Fakat öteki ülkeler arı Birliği de dahil olmak üzere. Görüşmelerin bir adım öteye gitmesini sağlayacak hiçbir çaba harcamıyorlar.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 Evet. Hiç, hiçbir şey çıkmayacak gibi görünüyor çünkü Kankun'dan yalnız belki Kankun'da e, petrol oralara da geldiği zaman gelecek sene yani bu senenin sonunda e, BP'den delikten çıkan petroller belki Kankun'da da çok sempatik bir tatil yapamayabilirler yani e, öyle bir şey var ben e, çok ilginç yeni bir e, kitap çıkmış daha henüz görmedim ama e, şüphe tacirleri diye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 ve küresel dünya batarsa da batsın aslında diyen insanların şeyleri var. Fox News da bu işin içinde e, radyoyu kullanıyorlar sahacı programcıları ve internet üzerinden de müthiş yayınlar yapıyorlar. Böyle bir durum var yani. Şey de sistem de onlara daha açık her nasıl oluyorsa bu. Beni kopyalarken rahatsız eden şeylerden birisi şuydu bir Son günlerde e, sivil toplum örgütleri, çevre grupları, Bella Center'ın dışına atılmışken, e, Björn Lomborg elini kolunu sallaya sallaya rahatça dolaşıyordu koydularlarda ve sürekli röportaj vermeye devam ediyordu. Evet. Hani karşı seslerin konuşmasına izin yokken şeyin içerisinde Bella Center'in içerisinde kuşkuçuların önde gideni Lomborg rahatça şey yapabiliyordu, görüş açıklayabiliyordu orada. Zaten çok uzun vadeli bir strateji bu olduğunu da ortaya koyuyorlar. Yani önce Rusya ile Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra da yeni düşmanın çevreciler olarak ilan edildiği net olarak ortaya konuyor bu Naomi Oreskesle ile Eric Conway'in kitabında da öyle anlaşılıyor yani. Tehlikeli bir eğilim de var tabi bir şeyde bazı ülkelerde çok yargın değil ama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 güncel verilerle IPCC verileri eskimiş olduğu için artık güncel olmadığı için yeni bilimsel e, bulguların verilerine dayanarak bir rapor hazırlansın e, isteğiyle bulundular. Bu istek hani çok büyük bir şeyden Avrupa Birliği gibi öteki ek ülkelerinden büyük bir şey görmedi, tepki görmedi. Sessiz kalmayı tercih ettiler, karşı çıkmadan e, kabul edilsin öneri. Yeni bir pozisyon aldı o ülkeler örneğin. Fakat bu sefer karşımızda petrol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 Şeyde, kendi durumlarını da öne sürerek Başka şeylerde, gerekçelerde Geliştirmişler 1.5 derecenin tartışılmaya başlaması Ya da 1.5 derecelik bir hedefin Kabul edilmesi anlaşmada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 kim olduğu bilinmiyor ama şeylerden bir tanesi Sivik Toplum üyelerinden birisi olduğu yolunda tahminler var. Ee, şeyin Suudi Arabistan'ın e, ülke kartını, adının yazılı olduğu şeyi e, plaketi kırmış, kırmışlar ve şeyi attılar lavablara atmışlar Tepki olarak Suudi Arabistan'ın bu engelleme girişimlerine tepki olarak e, şeyde Amerika Birleşik Devletleri de bunun çok kınamıştır herhalde böyle. Evet Amerika çok kınamış. Bütün öteki yani OPEC ülkeleri, 70 ülkeleri 70 ülkelerde kınamışlar ama eee şeyde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 Enkırıl... Ben, petrol ülkeleri yani en kırılgan ülkeler, ada ülkeleri Afrika ülkelerine adaptasyon yardımı yapılamazken şu anda çok komik oranlarda kaynak aktarılırken söz bile verilmezken bu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 ee, kuvvetli karşı çıkışlar direnç noktaları da e, şey olmaya başladı belirginlik kazanmaya başladı Kanko'na ee, kadar kalan 6 aydan bile az sürede bakalım ne yöne gidecek şeyler ee, fakat daha korkunç olanı ek bir ülkelerin Kyoto'yu öldürmek konusunda artık iyice niyetlerini ortaya koymaları 2012 sonrasında dönük bağlayıcı yani Kyoto türünde bağlayıcı hedefleri konuşmaya bir türlü başlamamaları Evet. Böylece bağlayıcı tek antlaşmada yürürlükten kalkmış oluyor o küresel iklim değişikliği konusunda. Sekreteryanın açıklayıp açıklamamakta kararsız kaldığı bir metin var. Yani Sekreteryanın hazırladığı, onu da Boliv'i açıkladı. Kopenhag'dan bu yana verilen sözler, Kopenhag yani uzlaşması çerçevesinde o listeye eklenen indirim sözleri var biliyorsunuz. Onlar şeye çevrilmeye çalışılıyor. Kuyo türü ...hedeflere çevrilmeye çalışılıyor. Kuelro deniyor onlara... ...rejim şeyinde, jargününde. Fakat ona direniyorlar. O çevirme işini... ...yapmak istemiyorlar. Fakat kaygı veci olan şey şu... ...zengin ülkelerin ...şu anda ortaya koydukları hedefler... ...açıkladıkları, ilan ettikleri hedefler... ...yüzde 10 ile 14 arasında... ...bir indirim ancak gerçekleştirebiliyor...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 Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Evet Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com ve aynı zamanda evet. da Açık Gazete. Günaydın. Yalçın abi duyuyor musun? Günaydın. Açık Radyo'nun abi. Günaydın. Nasılsınız? Yalçın. Nerelerdesiniz? Nasıl gidiyor? Günaydın Ömer Bey. Ee... Biz şu anda e, Gebze'den çıktık. E, İzmit'e doğru yol alıyoruz. E, bir 15 dakikalık bir mola verdik. Ağırlıklı hı hı. olarak e, yürüyerek gidiyoruz. Çok az araca biniliyor. Hı hı. E, bildiğiniz gibi e, 12 Haziran Cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda 272. hafta oturma eyleminin ardından... E, Vapura binip Kadıköy'e geçmiştik. Hı hı. O sırada da açık radyoya bağlanmıştık. Evet. Ee, Kadıköy'den yürüyerek e, ilerledik epey bir müddet. Ee, ondan sonra ertesi gün Gülsuyu'na geldik. Hı hı. Maltepe Gülsuyu'na. Maltepe Gülsuyu'nda konakladık. Ee, orada e, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bizi karşıladılar. Ee, akşam parkta e, bir sinivizyon gösterisi yapıldı. Hı hı. Kayıplarla ilgili. Ee, Gül arkadaşların düzenlemiş olduğu e, bir çadır içinde de altında kaybedilenlerin fotoğrafları sergilendi. E, mumlar yakıldı. Mumlar eşliğinde saygı duruşunda bulundu. E, o gece gül suyunda konaklanıldı. Ertesi sabah yine yürüyüşle e, Tuzla'ya varıldı. E, Tuzla'da yine aynı şekilde sendikaların ağırlıklı olduğu bir karşılama töreni yapıldı. E, basın açıklamasında bulunuldu. E, ondan sonra da yol boyunca yine e, sıcağı ve güneşe rağmen e, çoğunluğu yürümek şeklinde e, ara ara konaklayarak e, Gebze'ye varıldı. Gebze'de çok sıcak bir karşılama oldu. Çok canlı bir topluluk karşıladı. E, siyasi parti temsilcileri, sendikalar, meslek örgütleri temsilcileri bizleri karşıladı. E, o gece de Gebze'de Gebzelilerin evlerinde konuk oldu. Göz altında kaybedilenlerin yakınları. Ee, şöyle bir ilginç not da aktarayım. Ee, yol boyunca e, sürekli olarak e, sivil polis otolları e, yürüyüşçülerin arkasından takip etti. E, zaman zaman kent merkezlerine girişte de e, motosikletli trafik polisleri eskortluk yaptılar. Tam bu noktada aslında benim bir sorum var. İnsanlar ne diyorlar? Yani bir yandan çünkü e, yol e, yol boyunca benim Gözlemlediğim, tanık olduğum e, özellikle ana E5 karayolu üzerinden geçerken sürekli olarak araçların kornalarıyla e, yürüyüşçülere destek verdikleri, hı hı. kiminin e, ellerini salladıkları, alkışladıklarına ben tanık oldum. E, e, genel olarak yol boyunca olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadık. Hı hı. Evet, bu göz altında kayıp yakınları kaç kişi aşağı yukarı yalçın bey ve bir evet. önce onu soruyorum yani nedir şu kaç... anda şu anda 15 yürüyüşçü, 15 yürüyüşçü var 15 yürüyüşçü var 15 yürüyüşçü var ama çeşitli konaklama yerlerinde sayı değişebiliyor artabiliyor bazıları ayrılıyor yeni katılımlar oluyor ama genel olarak 15 ile 17 kişi arasında değişiyor yürüyüşçilerin sayısı. Evet, sağlık durumları nasıl bu arada? Bu çünkü çok kolay bir iş de değil. Özellikle şimdi evet, sıcakta başlayan. Sıcak, çok yoğun sıcak altında güneşin etkisi altında kararlı bir şekilde yürüyorlar. Şu ana kadar bir sağlık sorunuyla karşılaşmadık. Bize refakat eden aracımızda bol bol su var. Herkes elinde birer kişiler e, şişe su alıyor, onlarla yol boyunca <gülüyor> yürüyorlar. Evet ve program. Herhangi bir sağlık sorununa karşılaşmadık henüz. Evet e, programa da uygunca yani diyor herhalde. E, programa harfiyen uygularak e, sürüyor yürüyüş. E, şimdi e, birazdan e, verdiğimiz mola sona erecek ve İzmir'e doğru yine yürümeye devam edeceğiz. E, İzmit'e varacağız. Evet. Bunu... E, Yarın da Yalova, Gemlik ve Bursa yürüyüşü olacak. Perşembe günü Bursa'dan çıkıp Eskişehir'e doğru yürüyecek. Cuma günü de Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüş başlayacak. Cumartesi günü 20'ye yakın sivil toplum örgütünün içlerinde İnsan Hakları Derneği'nde bulunduğu geçmişle yüzleşmeyi içeren çeşitli tanıklıkların olacağı gerçeğin buluşması formuna katılınacak. Cumartesi günü aynı zamanda e, İstanbul'da e, cumartesi anneleri olarak anılan e, gözaltında kayıp yakınlarının İstanbul'da e, bulunan kısmı e, 273. hafta oturma eylemini gerçekleştirecek. Aynı saatlerde e, Ankara'da da e, bu sözünü ettiğim panelin çıkışında e, öğle saatlerinde aynı saatlerde Yürüyüşçü gözaltında kaybedilenlerin yakınları ve bu forma katılan gözaltında kaybedilen insanların yakınları. Çünkü forma da, söz konusu forma da yurdun çeşitli bölgelerinden gözaltında kayıp yakınları katılıyor. Onlarla birlikte aynı saatlerde Ankara'da da bir oturma eylemi olacak. Sonra da gece planlaması belki yeniden düzenlenecek ama şimdiki planlamaya göre bir meşaleli yürüyüş gerçekleşecek. Evet, biz de takip ediyoruz Pazar bunun finali olarak yürüyüşün nihai amacı anlamında Büyük Millet Meclisi'nde siyasi Parti grup başkanlarıyla grup başkan vekilleriiyle alınan Ramlıüler çerçevesinde görüşmeler yapacak altında kayıp yakınları e, çok... kendilerine devletin devletin güvenlik güçlerinin göz altında insan nasıl kaybettiğine dair. E, gözaltında kaybedilenlerin yaşam öyküllerini ve kaybediliş biçimlerini içeren e, bir dosyada sunulacak. İnsan hakları gözaltında kayıplara karşı komisyon tarafından hazırlanan bir dosyada sunulacak. Tamam. O tamam. zaman onları da zaten e, be, gün, be gün erken, takip etmeye geldiğince Hı? açık e, radyoda ve açık gazetede e, evet. devam edeceğiz. E, Hı. Tamam. Hı. E, Ömer Bey yanımda benim e, gözaltında kaybedilenlerden Cemil Kırbayır'ın abisi Mikail Kırbayır var. Zamanımız müsaitse bir iki cümlede kendisi hakikaten e bir iki cümlesi olur. Oradan evet. da devam edelim. De Lütfen çok evet zaman daraldı birazcık. Tamam ben hemen vakit kaybetmeden Mikail Bey'e veriyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Günaydın. Merhaba. Günaydın merhabalar. Günaydın Mikail Bey. Buyurun efendim. Ben 12 Eylül 1911 1900... 1980'de gözaltına alıp, alınıp 8 Ekim 1980'de işkencede de kaybedilen ve ondan sonra da akrabatı bildirimgen Cemil Kazay'ın abisi Müker Kırvayır. Evet. 30 yıldır her bulunduğumuz yerde, her bulunduğumuz her bulunduğumuz ortamda aynı şeyleri söyledik. Ben o denene midat diyorum. Milattan sonra Cunjaci beşgenli ülke yönetimine yaplaması sonucu güvenmiş kışlayınca bir sürü insanlar gözaltına alındılar. Bunlar ailem için değil. Bizde devletin zimmetinde, devletin garantörlüğü, himayesi altında olan varsa suçları ki hiçbirinin bize göre yoktur, olmamıştır. Varsa bu suçları cezaları yasalar doğrultusunda çekmeleri. Ama durum belli olmadı. Durum devletin kendilerine vermiş olduğu yetkilerin garantörlüğünü bir fırsat bilerek gözaltına almış oldukları bu canları, bu insanların hayatlarını, yaşamlarını yok ettiler. Ve bir oldu bittiye getirmeye çalıştılar. Bizim de, bizim de bunun bir oldu bittiye getirilemeyeceğinizi 15 yıldan beri Cumhuriyet Anneleri adı altında, Türkiye'mizde, kamu, kamuoyunda bilinen Galatasaray Lisesi önündeki eylemimiz devam etti. veya bu şekilde, etkililere, yetkililere, herkese seslendik ama sesimizi ya duymadılar veya duymak onların işine gelmedi. İşine gelmedi. Şimdi bu yürüyüşle beraber de belki yeni bir... E, sorumlulukları hatırlamaya yönelik bir e, zorlama da olabilir. Evet. O amaçla yürüyoruz. Evet efendim. O amaçla yürüyoruz. Çünkü biz bu ülkenin yurttaşları olarak oldu bitilere hukuk ise ki şeye dönüştükten sonra normal demokratik sisteme, parlamenter sisteme dönüştükten sonra da bizim aynı sancılarımız bugüne kadar, bugüne denk şu anda yollardayız. Bu sıcakta kar, kış, 15 yıldır oralarda oturduk. Şimdi de yollara düşmüş Gidiyorum. Amacımız nedir? Birinci derecedeki amacımız koşullar ne olursa olsun, kimin gücü ne olursa olsun devletin garantörünün eline sığınarak insanların bir oldu bitkiye getiremeyeceklerini, yok etmeye çalıştıklarını, onlara senaryo hazırladıklarının bir gün mutlak ve mutlak arkasında ortaya çıkacağını ve bunun takipçisi olduğumuzu bildirmek. Evet, peki Mikhail Bey bu, bu noktada nokta, sonlandıralım. Ee, daha sonra sizi takip etmeye, sizin bu yürüyüşünüzü, Ankara yürüyüşünü evet. elden geldiği ötürü de takip etmeye de devam teşekkür edeceğiz. Ediyorum. Çok teşekkür teşekkürler. Ben teşekkür Kolay gelsin. Kolay ol, gel. ol, ol, ol. Evet, Ankara yürüyüşündeki 3. gündeyiz kayıp yakınlarının. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru başlattığı yürüyüşün üçüncü gününde bir Gebze'den sonra Gocaeli'ne doğru yola çıkmış durumda idiler. Bir konaklama sırasında Yalçın gazeteci Yalçın Ergün Doğan'la ve kaybedilen kayıp yakınlarından Mikail Kırbayır'la görüştük, devam edeceğiz Evet. Açık radyo, açık gazete devam ediyoruz. Bir arada şeyi de söylemek durumunda idi, idik, onu da belirttik. Belçika'daki erken seçim sonuçlarının bir gözden geçirmenin, kısaca gözden geçirmenin zamanı şimdi de. Ee, Belçika'da aslında seçim sonuçları pek beklen bekleyenin ötesinde farklı, sürprizli falan filan çıkmış değil anlayabildiğim kadarıyla. Eee Belçika'da Flaman Ristiyan Demokrat e, İvletermdi Evet Bunun, Beş partili koalisyon hükümeti Ki e, zaten hani Özü gereği garip <gülüyor> Beş partili koalisyon e, Uzun süredir Belçika'da aslında Bir hükümet edebilme ile ilgili Sıkıntı var sürekli olarak e, Bu kriz devam ediyor Zaten belki de 6 aydan fazla 8 ay falan hükümetsiz evet. kalmış Bir çok tuhaf e, Yedden bahsediyoruz bir de ayrıca Brüksel'in durumu var Avrupa Birliği'nin de merkezlerinden zaten biri. Zaten daha çok galiba tartışmanın sebebi de bu. Yani Avrupa Birliği'nin merkezlerinden biri Belçika'da Brüksel olmasaydı herhalde e, bu kadar yoğun tartışılan bir durum olmayacaktı. Yani çünkü Belçika'nın aslında ciddi bir etkisi Belçika olarak e, yok Avrupa politikaları içinde ama e, konumu her şeyi değiştiriyor Avrupa Birliği'nin konumlandığı yer olması üzerinden. Ee, evet. Sonuç olarak ırkçılar e, oy kazandılar. Bol bol bunu Baş, söylemek gerekiyor galiba. Başarı Flaman Menfaati diye partin partinin adı da bu. Evet. Flaman Menfaati harika yani. Flaman Menfaati ikinci olan parti değil mi? Daha e, şey bir Flaman ittifakı var. Evet. Bir Flam de Flaman Menfaati var. Bu Belçika'nın, Belçika'da artık Flamanların bağımsızlığını Hollanda Belçika köken... Belçika Flamanlarındır. Evet diyen... Ve Müslümanların da burada yeri olmadığını ve kovulması gerektiğini söyleyen Flaman menfaati partisi yüzde on üç buçuğa yakın bir oyla beklentilerin de üzerinde oy toplamış. Bu daha hoş bir şey olmuş tabi. E, Valon bölgelerinde sosyalistler e, önde gidiyorlarmış ardından da liberaller geliyor. E, ancak Flamanlar hem nüfusun daha fazlasını oluşturuyor hem de ekonomik olarak daha etkin kısmı oluşturuyor. E, Böyle. Yani seçimler olmuş oldu. Seçimlerden çok aslında Belçika'da ne olacağı herhalde önemli. Evet. Evet. Bir şeyden de tam bu vesileyle bağlantılandırarak da şeyi de söyleyebiliriz herhalde. Sarrazi'nin açıklamaları, yeni açıklamaları Almanya'da göçmenleri sevmediği gibi Onları baş suçlu ilan eden Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Tilo Sarrazyan gene bir açıklama yaptı. Herhalde e, belli bir hedefi de olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz yakıcı ateşleyici hı hı. ve provokatif e, anlaşma e, şeyleri sözleri niye sarf ettiği tartışılabilir bir hesabı o getirdiği kesin. Ama bu seçime de katılmıyor ki ne, ne istiyor acaba? Hı. O, evet. Sosyal Demokrat Parti üyesiymiş kendisi. yani Partisinden de daha önce uyarı almış. İlginç bir sosyal demokrat. Parti de ilginç, adam da ilginç. Ee, yani daha önce göçmenleri aşağılayan açıklamalar yaptığı için tepki toplamıştı. Ama bu seferki açıklamaları e, uyarı da almış. Şimdi uyarı da almayabilir çünkü artık daha çok... Hitler'in yükseliş dönemindeki açıklamalardan hiç farkı olmayan sadece hı hı. konu Yahudiler diye bu sefer şey Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan gelen göçmenler diğer ülkelerden gelen göçmenlere göre ya Avrupa'dan gelenlere göre daha eğitimsiz bu nedenle de Almanya'nın doğal yollardan giderek daha aptallaştığını söylüyor. Sen ne diyorsun bu işe? Ee, yani durum tatsız hakikaten bir, bir şekilde bir netliğe kavuşması gerekeceği çok açık ee, ama hani çok zamandır aslında Avrupa'da bu tip bölünme vesaire gibi şeyleri ancak olsa olsa doğusunda e, düşünüp görüyorduk. Batısı açısından ilginç oldu herhalde ama e, beklenmedik bir şey değil galiba. Hayır, değil ne ırkçılığın yükselişi bir süredir çünkü devam ediyordu Belçika'da ne de e, bölünme yanlarının e, gittikçe artan gücü ilginç değil ama sorunlara çözüm olacak mı e, orası başka bir konu olarak duruyor galiba. Almanya'nın doğal yollardan giderek daha aptallaştığını söylemiş. Buna katılmak mümkün böyle <gülüyor> demeçlerin daha fazla artmasından da böyle bir şeye katılmak Hı -hı. mümkün. Yalnız merkez artık ayakta kalamıyor çatırdıyor diyen Chomsky'nin uyarılarına da çok dikkat etmek gerekiyor. Avrupa uzun süredir 60 yıldan beri savaşmıyor ama durum iyi değil yani. Dünya Savaşı'na doğru. Peki bence Dünya Savaşı'ndan Dünya Futbol Kupası'na da geçebiliriz. Alp Ulaga'yla da görüşeceğiz şimdi. Dünya Kupası'nı da takip etmeye çalışıyoruz. Günde 5-6 dakika, 5 dakika falan. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın, Günaydın abi. Nasıl vaziyetler? Valla işte şu an Vuvuzela sığınaklarına sığındık. <gülüyor> ee, ben Playtoria'dayım biliyorsunuz. Ee, <gülüyor> şaka bir yana e, belki yani, Türkiye'de bile maçlardan ya da futboldan çok hani Füze'yle ne yapacağız yasaklanmalı mı konuşuyoruz Cuma ya bu niye part... bu kadar popüler bir konu ya? Yani, zaplarken televizyonu dün e, böyle BBC'de CNN'de falan temel konulardan biriydi efendim öyle midir böyle midir baya ciddi ciddi tartışılıyor nedir dert bu yani bu görüntünün çok rahatsız ettiği e, evet. yani hani 50-60 bin kişi bir araya toplayıp bağırtmak da çok rahatsız edici bence yasaklansın mı istiyorlar yani. Şimdi o, o tip çağrılar var. Futbolu da yasaklayabiliriz. Ya gerçekten çünkü futbol kalabalığı. Çok sessiz bir kalabalık. Değil, Sen rahatsız edilir. <gülüyor> dikkat edin bu akşam eve giderken böyle sifat plakalı yapmasın <gülüyor> etrafınızı sarmasın. Ötürüveririz bu buzellalarını valla. aa ne bu böyle? Hayır bir de böyle mesela hangi gazetelerde hatırlamıyorum bir tane, mesela bir tek örnek verebilirsem Milliyet Gazetesi'nde İnsanlar çok şikayetçi televizyonlarını kısarak seyrediyorlar filan gibi böyle herhangi bir tamamen kafadan uydurulmuş izlenimi veren haberlerle doluydu gazeteler. Çok tuhaf yani. Yani Türkiye'den izleyen Türk yorumcuların bir takım şikayetlerinin televizyonda gazetede ben de duydum ve okudum. Sanıyorum dünyanın da bir takım şikayet var. Çünkü maç boyunca o hani sabit sesin sürekli var olması 90 dakika da maç öncesi devresi maç sonu rahatsız edici oluyor öyle anlıyorum mesela işte ben tribünde hani maça konsantre olmayı seven bir adam olarak istemem bu buzeli ama işte o Cuma günü konuştuk ana hani, oranın işte biraz yerel tadı her maçta da aynı yoğunlukta olmuyorsun Ömerim evet. yarışkan maçı açılış maçıydı hani ev sahibi ülkenin maçı olduğu için çok yoğun bir buzellesi vardı sonra tabi şeyi bilemiyorum mesela Maçı her ülkede naklen televizyon kuruluşu, televizyon kanalı o sesli oynayabilir. Hani TRT acaba bizde kısıyor mu kısmıyor mu onu kestiremiyorum. Bir, ee, şimdi... yani bütün bu yaptığımız tartışma bir miktar kültürel ayrımcılığa da girmiyor mu şu açıdan? Mesela evet, evet, Japonya'da mesela maçları sessizce seyrediyorsa insanlar... Ee, gelse Türkiye ya da İngiltere'ye aman tanrım niye anırıp duruyor bu insanlar diye herhalde rahatsız olurlar. Yok, Televizyonda sürekli uğurlu da alışık oldum. şey. yasaklıyorlar. Bağırma zorunluluğu bildiğim. Topal adam bekliyor böyle. Bağır kardeşim falan diye. <gülüyor> <Evet. gülüyor> bağır sana. Ee, şu var yani aslında mesela Güney Afrika ile ilgili bütün güvenlik konuları da Tam aslında bir hali vakti yerine Batılı'ya göre yapılan tartışmalar bunlar. Evet. Çünkü, çünkü şu nedir? Ee, daha önce hani Güney Afrika'dan ben hep bu yüzden Dünya Akbası'nın belki alınabildiğini düşünmüştüm. Ee, şeyim de şuydu, endişem şuydu yani. Dünya Akbası'nı izlemeye giden, herhangi bir Dünya Akbası'nı izlemeye giden, işte 500 bin ila 1 milyon e, cebinde iyi kötü parası olan e, Batılı futbol sever var. İşte Alman, İngiliz, İtalyan, Fransız, hatta Amerika'lı, Avustralyalı vesaire Yani Batılı dediğim gibi gelişmiş dünyadan. E bunlar da sonuçta bir hani konfor isteyecekler, güvenlik isteyecekler, ee, hani bu kitle için bu yani futbol değil başka bir e, bu bahsettiğim kişilerin e, futbol sevmeyen arkadaşları da başka bir etkinliğe gittiklerinde benzer taleplerde bulunacaklar. Yani canı tatlı batılı hikayesi biraz. Yani Güney Afrika'daki güvenlik ay ayağı ayağımıza şu battı bu battı biraz da bunun yansıması. Bu e, uzeli de aslında tam bu şikayeti de bunun bir parçası. Ben de aynı fikirdim. Evet. E, yani çünkü Güney Afrika'da e, futbol siyahlar arasında bir numaralı spor, beyazların sporu orada rugby, kriket, e, hatta rugby de az siyah var hani melez var falan e, öyle bir tartışma da vardı. E, futbol takımı da e, en azından sağda gördüğümüz kadarıyla neredeyse tamamen siyahlardan ve ona kalır diyorlar hani melez diye mi çevirmemiz lazım? Bizim nasıl çevirmemiz lazım bilmiyorum hani. E, öyle bir ayrım da var çünkü evet. o etnik gruptan oluşuyor. Ee, işte bir numaralı sporu ve 20 yıldır, 30 yıldır, kaç yıldır futboluyorlar. Sen yani o, o Vuzeli'de yeni bir şey diyen bir yılda ortaya çıkmadı bu son bir yılda. Ee, şimdi dünya orada Vuzeli'yi gördüğü için hani bir belki rahatsız bir şey olduğu ya da alışık olmadığımız bir şey, bizim alışık olmadığımız bir. E, Tribünde maç izleme biçimi, eğlence biçimi olduğunu görüyoruz. Ben de çok rahatsız oluyorum. Böyle bizim alışık olduğumuz güzel şeyleri. beyaz Biz beyaz batılılar olarak buzela filan ne oluyor bunlar? Yasaklansın diyorum ben de. İzleyelim kolamızı da içelim falan. Hani, Tabii. <gülüyor> böyle rahat rahat. Hani öyle bir şey var. Ben, ben söylüyorum. Hani benim mesela maçtaki e, da e, böyle çok gürültülü e, maçı izlemeyen bir seyici tezaharatı da rahatsız ediyor. Ben çünkü hani statta... E, yani stat en, benim için en büyük özelliği şu futbol maçında. Sağının tümünü göremiyorsunuz diğer spor dallarından farklı olarak. Yani, voleybolda, basketbolda bütün oyuncuları görüyor musunuz sahada? Görüyorsunuz. Ama futbolda öyle bir şey mümkün değil. Yani kaleci, bir kaleciden diğer kaleci. Ancak statta görebilirsiniz. O da büyük bir keyiftir. Çünkü hani bir e, takımın nasıl hareket ettiğini... Evet. Ee, Ancak Stad'da biraz daha yukarıdan çok zevkli duruyor böyle abajcana dersiniz nasıl hareket ediyor takım halinde işte Almanya, İngiltere, Fransa ya da Barcelona, Inter ee, onu görme açısından büyük bir fırsat ben hani o zevk alıyorum ama stada e, işte takımını desteklemek için Bağırmak için giden de var Türkiye'de e, ciddi bir grup bu e, o arkadaşla muhabbet etmek için giden var belki işte orada ben evde şey yapamıyorum havaya giremiyorum. Orada hem tartışacağım hem bağıracağım diyen de var. Böyle bir şey işte. Belki Güney Afrika'dakini de böyle değerlendirmek lazım. Ee, sıfa böyle şeyleri hesap eder aslında. Ee, çok ticari, seyircisinin e, konforunu düşüren bir düşünen bir kurum olduğu için. işte Vubuzele'ymiş buymuş işte e, koltuktaki çıkıntıymış falan. Bunları hesap eder. Ee, Vubuzele konusunda şey yani kendiler açısından tedbirsiz davranmışlar diye. <gülüyor> <gülüyor> Düşünüyorum. Yani o hani... Verici, bu kadar rahatsızlık vereceğini belli gruplara düşünselerdi bence şey yaparlardı zaten. Baştan yasaklarlardı konuşup onu. Evet ama yani Brezilya'da mesela hiç durmayan samba, e, davulları filan da aynı derecede rahatsızlık verici gelebilir bir batılıya. E, bizim Türkiye'deki maçlarda da var. Böyle bütün 90 dakika tek düze çalan bir davul Galatasaray maçlarında var. Evet. İşte, hiç böyle bir anlamı olmuyor Ne futbol evet. etkilenir ondan. Yani e, televizyonda bile televizyonda izlerken bile e, cansıkan bir durumda Bir de mesela e, Güney Amerika'da en son dünya kupası ne zaman oldu? Meksika'da arada hani 86, Arjantin 78 var. Mesela Brezilya'da tek dünya kupası 1950'de yapıldı. E, e, şimdi hani oradaki maç izleme kültürü hakkında en zaman, en azından 1950'deki maç izleme kültürü hakkında çok bir şey hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ee, ama eminim ki e, bir Avrupalıya ters şeyler vardı orada muhtemelen. Ee, bir de şu var. Hani 1950, 54, 58, 62 kişili var mesela. Ee, televizyon yeni falan olmadığı için e, sınırlı kitlenin izleyebildiği takip edebildiği Şimdi Tüm dünya televizyonla izliyor. Vuvuz elemanı da görüyor, dinliyor. Hani böyle bir şey de var. Televizyonun yaymadığı bir şey sınırlı olarak kalıyor. Ee, geniş kitle alaci, kitleler tarafından da yıdırganmıyor. Evet peki yani bir de e, azıcık da birer cümleyle de maçları e, bize e, söylersen. Bu. Evet işin biraz kültürel tarafına takıldık yine ama <gülüyor> evet. belki de maçlardan çok o konuşuldu. Çünkü dün akşamki Almanya-Avustralya maçına kadar e, belki de hani dünya şampanı demeyelim ya bu tramada yarı finalist adayıymış gibi top oynayan bir tane takım yoktu. Sekiz maç izledik dün Almanya-Avustralya maçı sekizinci maçtı. 16 takım görmüş olduk ve ilk 14 takım e, en azından ilk maçlar için büyük bir ayakalıklıydı bence. Buna Arjantin dahil, e, İngiltere de dahil. E, evet. Fransa zaten tahmin edildiği üzere büyük bir şey vermeyecekti herhalde bu turnumada. E, yani maçların bir bölümünde çok düşük tempo vardı. Mesela Arjantin hani 1960'lardaymış gibi oynadı neredeyse. Oyuna hakim gözüküyorlardı ama çok ağır tempo. Neredeyse hani telegraf çekiyorlar. Biz cuma geliyoruz. Ee, bekleyin bizi diye öyle bir Arjantin gördük. Savunmada da müthiş açıklar verdi. Ee, aynı şekilde. Ee, Sırbistan büyük bir hayal kırıklığı. Ben öyle olacağını tahmin zaten. Çok beyzadeler gibi oynadılar. Ee, ABD-İngiltere maçı fizik açıdan en üst düzey maçtı. Dün akşamki maça kadar. Yani iki takım da fizik olarak çok iyi hazır yani şu ana kadar izlediğimiz takımların hepsinin üzerinde. O yüzden yani o iki takıma karşı e, aynı fiziki direnci presi gösteremezseniz e, büyük bir şey uğrayabilirsiniz, hayal uğrayabilirsiniz diğer takımlar için diyorum. Ringleyi ee, de epey zorladı, yenebilirdi de Amerika Birleşik Devletleri. Ev evet, yani iyi. Bir biraz tabii kalıcı biraz şanslı bir evet. gol buldular ama sonra da oyunu dengelediler. Ee, yani o gruptaki Slovenya ve Cezayir ki şu ana kadar turnuvanın zayıf takımlar arasında çok rahat herhalde saf bırakacaklar o iki takım öyle düşünüyorum. Yunanistan son derece zayıf. Güney Kore mesela turnuvanın iyi takımlarından biri olarak gözüküyor. Acınacak durumda bir Yunanistan vardı. Tel tel dökülen yani Avrupa'da katılan, Avrupa'dan katılan takımlar maalesef şey bazı takımlar turnuvanın düzeni aşağı çekiyorlar kesinlikle. Yani burada bir e, zaman zaman beğenmediğimiz Türkiye bile olsa bir turnuva heyecan katacak bir güç olabilirdi. Rusya'nın olmaması bir kayıp. E, İsveç, yani, yani Slovenya, Yunanistan bunlar e, çok hafif kalacaklar gibi gözüküyor bu turnuvada ve Avrupa takımları da iyi değil. Dün akşamki Almanya galibi, dünkü Slovenya'nın Almanya galibiyetlerine kadar e, hiçbir Avrupa takımı maç kazanamamıştı ilk iki günde. Evet, çok kısık olan bir durum değildir Almanya 4-0 yendi Avustralya yedi, e, değil mi? evet Almanya'da bunun üzerine her bakımdan dikkat çekiciydi bir e, yani böyle şeylere tabi artık dikkat ediliyor takımın e, kültürel ya da etnik mi diyelim kültürel yapısı açısından yani 20 yıl önceki bir Alman takımıyla dünkü Alman takımını yayına koysanız e, 20 yıl önceki bir Alman hayretlerle bakardı herhalde e, bir Tunus asıllı bir Türk asıllı oyuna sonradan giren bir Brezilya asıllı takımın gollerini atan Polonya sular, ee, belki de hani bir göç alan toplum olarak son 40 yıldır Alman milli takımı olması gereken durum bu zaten. Hani tersi aslında biraz anormaldi. Ee, bence o düzelmiş oldu yani hani 7-8 milyon göçmen ya da göçmen kökeninin olduğu söylenen bir ülkede takımın tamamen Alman kökenli Almanlardan oluşması, etnik Almanlardan oluşması biraz garip bir durumdu. Ee, bu tamamen son 5-6 yılda değişti. Dün de onun bir yansımasını gördük. Ve işte takımın e, yıldızlarından biri de bir Türk asıllı oyuncu Mesut Özil. E, çok çarpıcı bir oyun oynadı. Yani pek bir Alman, e, alıştığımız Alman e, tipinde e, tipinin dışında bir oyuncu. Böyle yaratıcı, çalım atan, rakip eksilten, çok Alman aralı tiptiği tipi oyuncu. Yani bu turnuvanın yıldızlarından biri olabilir. Tabii bir maçla e, karar vermek zor. Üzerine ekleyebilirse sonraki maçlarda yıldız olabilir ama e, çok çarpıcı bir Alman takımı izlediğimizi söyleyelim. yani Avustralya'yı tamamen süklası ettiler. Evet. E, dörtten attılar herhalde. Beş, altı tane çok net pozisyonu biraz beceriksizlikten, biraz aceleden e, gole çeviremediler. Evet. Bugün de son grup maçları mı var? <gülüyor> Bugün yok. Daha dört grup, ha, dört dört grup hiç görmedik. On alt hiç görmedik. Bugün Hollanda ve İtalya'nın grupları yani EVF gruplarını maçlar var. 3 maç var. Ee, özellikle 14.30'daki Hollanda Danimarka maçı ilginç olabilir. Ee, Hollanda hazırlık maçlarının en başarılı takımıydı. 4'te 4 yaptılar. Ee, mesela burada etkileyici gözük gözüken Granaya çok rahat 4 gol attılar. Hazırlık maçlarında. Ee, Macaristan'a 6 gol attılar. Son hafta yani Hollanda da e biraz Almanya gibi o bir takım çıkarabilir sahaya. Öyle bir her zamanki gibi zaten Hollanda pek e, böyle geriye kapanan bir takım olmaz. E, i̇yi bir Hollanda görebiliriz. Danimarka da onlara da değişli bir rakip olacaktır. İtalya ise son şampiyon ama bu kadar yıldızsız bir İtalya ben hatırlamıyorum. Hani böyle turnuvayı iyi hazırlamayan kötü İtalya takımları vardır ama hiçbir oyuncunun ön plana çıkmadığı ilginç bir İtalyan takım. Böyle sıradan gözüküyorlar. Bu da en büyük tehlike işte bir turnuvada <gülüyor> <Evet. gülüyor> biz futbol severler için. Şu anlama gelebilir bu yani orada... İlk 3 maç 3 beraberlik... ...sonra 4 evet. maçta... biraz sıfırlık galibiyetlerle... Evet. Evet. Bu oldu daha önce de... İtalya yaptı bunu da çünkü... 1-2 ee, yani oyuncu orada... ...tam etmediğiniz oyuncu yıldızlaşabiliriz... ...bir e, şapkadan tavşan çıkarır... ...Antonio evet. Lippi... E, İtalya finale kadar gidebilir... E, ...mesela bu grupta... ...ben zorlanacağını düşünüyorum İtalyan'ın... ...Böyle Paraguay, Slovakya... ...hep böyle beraberlik takımları var o grupta... E, çok zorlanacaklar ama sonra belki işleri daha rahat olur. Evet. İyi, böylece o zaman belki gün be gün konuşma fırsatı bulabiliriz. Tabii ee, mutlaka. Şey yani Dün... hem ilginç olayları hem şeyleri konuşuyoruz maçları bende. Biz bu hepsini izlediğim için. Bu zelalarımızı alıp koridora çıkıyoruz artık. <gülüyor> Yandır da çalışanları. <gülüyor> İyi enişte. <yayınlar. gülüyor> teşekkürler. Evet bu şekilde de Pazartesinin ilk açık gazetesini tamamlamış oluyoruz. İki de ayrı, biri Dünya Akbasından biri de e, şeyden e, kayıp yakınlarının yürüyüşünden, iki de canlı yayın yapma fırsatımız da oldu takip etme. Evet e, bu sefer Halin Wolf'la başlamıştık. İki üçüncü günde artık bitiriyoruz. Howlin Wolf 100 yaşında blues ustası. Ve onun Highway 49 adlı blues türküsüyle buna da bir son veriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. said, I'm gonna get up in the morning, get your highway at 49, I'm gonna get up in the morning. Up my happy home. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren...